Hadi yürü, yolumuz uzun, gelmez oyalanmaya. Bunları dedi yürüdü, uçurumun çevrilediği ilk daireye soktu beni. Burada kulağıma gelenler hıçkırık değildi. Duyduğum, sonu olmayan havayı titreştiren iç çekişleriydi. Çocuklu, kadınlı erkekli kalabalık kümelerin işkence görmeden çektikleri acının sesleriydi. İyi yürekli usta dedi ki,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 Bu yüzden yitiyiz biz, başka bir suçtan değil. Tek cezamız, umutsuz bir özlemle birlikte yaşamamız. Dediklerini dinleyince büyük bir acı doldu içime. Çünkü Limbus'ta sallantıda olanların içinde değerli insanların bulunduğunu anlamıştım. ''Ustam, efendim söyle bana.'' diye söze girdim. Sarılmak amacıyla her hatayı alt eden o inanca... Kendisinin ya da başkasının çabasıyla buradan çıkıp da kutsanan biri var mı? Üstü kapalı sözlerim anlamıştı. Yanıt verdi. Buraya yeni gelmiştim ki, başına zafer tacı giymiş güçlü biri de buralara indi. İlk atasının, onun oğlu Habil'in, Nuh'un, yasak koyucu Uysal Musa'nın, İbrahim peygamberle kral Davut'un, İsrail'le babasının ve çocuklarının ve daha birçoklarının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 Ardından gelen taşlamacı Horatius, üçüncüsü Ovidius, sonuncusu Lucanius. Az önceki sesin dediklerini her biri hak ettiği için benim gibi yerinde davranıyor, yüceltiyorlar beni. Kartallar gibi arkadaşların üstünde uçağın bu yüce ozanın yolundan gidenleri birlikte gördüm böylece. Bir süre aralarında söyleştiler, sonra bana dönüp selam verdiler. Ustam da bu davranışa gülümsedi, beni daha da onurlandırdılar. Çünkü aralarına çağırdılar, bilgeler topluluğunun altıncısı kıldılar. Işığın yanına gittik, o sırada gerekli ama şimdi söylenmesi gerekli, olmayan şeylerden söz ettik. Soylu bir şaton önüne geldik, yedi kat yüksek duvarla çevrili şatoyu güzel bir akarsu koruyordu.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 Karşıdaki yemyeşil çayırda duran yüce ruhları gösterdiler bize. Büyük bir coşku doldu içime onları görünce. Elektra'yı gördüm arkadaşları ile birlikte. Hector'u, Ania'sı, bir de silahı alev alev gözleri Sezar'ı tanıdım içlerinde. Kamilya'yı, Pentlesia'yı gördüm. Bir başka köşede de kızı Lavinia ile birlikte oturan kral Latinyus'u. Targünyus'u kovan Brütüs'ü, Lusertia'yı, Ulya'yı, Marsiyayı, Kornelya'yı ve tek başına bir kenarda duran Selahattin'i gördüm. Biraz daha kaldırınca gözlerimi, bilginlerin en bilginli, filozoflar arasında oturur gördüm. Herkes ona bakıyordu, herkes saygı sunuyordu. Sokratesle Platon'u gördüm orada, ötekilerin önünde daha yakın oturuyorlardı ona dünyayı rastlantıya bağlayan Demokritus'u, Diyojeni, Anaxakarus'u, Thales'i, Empedoklesi, Heraklitus'u, bir de Zenon'u gördüm. Bitkilerin özelliklerini inceleyeni de gördüm. Dioskredes demek istiyorum, Orfeus'u, Talius'u, Linus'u, ahlakçı Seneka'yı da gördüm. Hipokrates'i, İbn-i Sina'yı, büyük yorumcu, İbni Rüştü gördüm Hepsinin adını Birer birer sayamam Anlatacağım çok şey var daha Çoğu kez söz yetmiyor olaylara Altı kişilik topluluk ikiye indi Bilge rehberim bir başka yola götürdü beni Dinginlikten çıkıp Titreşen havaya girdik Işığı hiç olmayan bir yere geldik